Bu duygunun tatlılığı böylece arzularının içine işliyordu. Tıpkı rüzgarın önüne katılmış kum tanecikleri gibi bu arzularda ruhunun üzerine yayılan güzel kokulu soluğun içinde kaynaşıp duruyorlardı. Sütün başlıklarını çevreleyen sarmaşıkların serinliğini içine çekmek için burun deliklerini birkaç kez iyice açtı. Eldivenlerini çıkarıp ellerini kuruladı. Sonra mendiliyle yüzünü yelpazelemeye başladı. Bir yandan da şakaklarının zonklayışı içinde kalabalığın uğultusunu yavan yavan konuşan genel meclisi üyesini duydu. Adam şöyle diyordu. Devam edin arkadaşlar, sebat edin. Ne geleneklere fazla kapılın, Ne de fazla cüretli denemelere kalkışın. Bütün çabanızı toprağa iyileştirmek, iyi gübreler elde etmek, At, sığır, tavuk, domuz döllerini geliştirmek için kullanın. Bu hayvan ve mal panayırı sizin için bir er meydanı olsun. Yenen de, yenilen de, bu meydandan çıkarken birbirleriyle el sıkışacaklar daha iyi bir başarı kazanmak umuduyla kardeşçe duygular içinde birlikte yaşayacaklardır ve sizler yaşlı uşaklar alçak gönüllü yanaşmalar sizler ki şimdiye kadar hiçbir hükümet zahmet dolu çalışmalarınızı değerlendirmemişti gelin sessiz erdemlerinizin armağanlarını alın. Şunu da iyi bilin ki bundan sonra devletin gözleri sizin üzerinizdedir. Sizi desteklemekte, korumaktadır. Haklı isteklerinizi yerine getirecek katlandığınız ağır özverilerin yükünü elinden geldiğince hafifletmeye çalışacaktır. Sonra Löwen yerine oturdu. Bunun üzerine Desiree kalktı, o da bir nutuk çekmeye başladı. Onun nutku belki genel meclis üyesininki kadar süslü olmadı ama daha elle tutulur bir yanı vardı. Yani daha özel bilgiler daha yüksek fikirlerle doluydu. Hükümeti öven sözlere daha az yer ayırmıştı. Buna karşılık din ve tarım daha geniş bir yer tutuyordu. Nutuk'ta bu ikisi arasında bağlantı görülüyor, her ikisinin de uygarlığa her zaman nasıl hizmet etmiş oldukları belirtiliyordu. Rodolf ise Emma Bovary ile rüyalardan, önsezilerden, manyetizmadan söz ediyordu. Konuşmacı Toplumların doğuşuna kadar çıkıyor, İnsanların ormanlar içinde kozalaklar yiyerek yaşadıkları o çetin dönemleri anlatıyordu. Derken insanlar hayvan postlarını çıkarmışlar, kumaş giymişler, tarlalar sürmüşler, bağlar yetiştirmişlerdi. İyi bir şey miydi bu? Bu buluşta yarardan çok zarar yok muydu? İşte Desiree ortaya bu soruya atıyordu. Rodolphe manyetizmadan sonra sözü benzerliklere, yakınlıklara getirmişti. Bay Başkan, sabanı başındaki Çin Çinatus'tan, lahanalarını eken Dösliyen'den, ekin yılını törenle açan Çin bakanlardan söz ederken, delikanlı da genç kadına karşılıklı duyulan yakınlıkların aslında daha önce yaşamış olan varlıklarından ileri geldiğini anlatıyordu. Biz örneğin diyordu. Neden tanıştık? Hangi, hangi rastlantı bu tanışmayı hazırladı? Ta uzaklardan gelip birbirlerine kavuşan ırmaklar gibi geçtiğimiz yollar da bizi birbirimize ulaştırmış olacak herhalde. Sonra genç kadının elini kavradı Ama bu kez elini çekmedi artık. Başkan şimdi de kimlere niçin armağan verildiğini anlatıyordu. Genel olarak iyi ekim yaptığı için diye bağırdı. Rudolf örneğin az önce sizin eve geldiğim zaman başkan Queen Shampoo'a'dan Bay Bize'ye. Rudolf sizinle buraya geleceğimi bilmiyor muydum? Başkan yetmiş frank ödül. Rudolf belki yüz kez gitmek istedim ama üstelik peşinizi bırakamadım yine kaldım. Başkan gübreler için. Rudolf gerçekten bu akşamda yarın da başka günlerde ömrüm boyunca kalırım yanınızda. Başkan Arkülden Bay Koran'a bir altın madalya. Rodolf. ''Çünkü başka hiç kimsenin yanında böylesine büyülenmiş hissetmedim kendimi.'' ''Başkan, Gowry St. Martin'den Bay Bayne!'' ''Rodolf, onun için de kendi hesabıma anınızı hep yüreğimde taşıyacağım.'' ''Başkan, bir adet Merinos koçu için...'' Emma, ama unutacaksınız beni. Yaşamınızdan bir gölge gibi gelip geçeceğim. Başkan, Notre Dame Dame, Bay Bello'ya. Rodolf, Yo, yo, öyle demeyin. Düşüncelerinizde, yaşayışınızda ufacık bir yer olsun tutacağım değil mi? Başkan, Domuz yetiştirmeciliğinde, İki kişiye aynı ödül verilmişti. Bay Lores ve Bay Guillaume'un her birine altmışar er frank. Rudolf, genç kadının elini sıkıyor, bu elin yakalanıp da yine kaçmak isteyen bir kumru gibi sıcacık ve ürpertiler içinde olduğunu hissediyordu. Fakat Emma, Elini çekmek istediğinden mi nedir? Parmaklarıyla bir hareket yaptı. Bunun üzerine Rudolf, Ah oh, çok teşekkür ederim. Beni reddetmiyorsunuz demek diye güldü. Ne kadar iyisiniz. Size kul köle olduğumu anlayıverdiniz hemen. Durun, durun da yüzünüze bakayım. Doya doya seyredeyim sizi. O sırada, pencerelerden içeri giren bir rüzgar masanın örtüsünü buruşturdu. Aşağıda alanda da bütün köylü kadınların başlıkları tıpkı hareket halindeki kelebek kanatları gibi havaya kalktı. Başkan devam ediyordu. Yağlı tohumlar, küsbelerinin kullanılışı, ...artık acele etmeye başlamıştı. Flaman gübresi... ...keten ekimi... ...bataklık kurutma... ...uzun süreli kira sözleşmeleri... ...tarım işçilerinin hizmetleri... ...Rudolf... ...artık konuşmuyordu. Birbirlerine bakıyorlardı. Kurumuş dudakları... ...büyük bir arzuyla titriyordu. Parmakları... ...hiçbir çaba göstermeksizin gevşek gevşek birbirlerine kenetlendi. Başkan Sassoy'la Gourier'den Catherine, Nikos, Elizabeth Leroy'e aynı çiftlikte 54 yıl hizmet ettiği için 25 frank değerinde bir adet gümüş madalya genel meclis üyesi sordu. Catherine Leroy nerede? Katrin Lörö ortaya çıkmıyordu. Bu arada bir takım seslerinde şöyle fısıldaştıkları duyuluyordu. Gitsene hadi. Gidemem. Soldan canım, soldan. Korkma canım. Ama aptal karı yahu. Tuvaşe nerede bu canım diye bağırdı. Burada, burada. E, gelsin buraya, ne duruyor? Bunun üzerine kürsüye doğru çekingen tavırlı, ufak tefek yaşlı bir kadının ilerlediği görüldü. Eski püskü giysilerinin içinde daha da ufalmış gibiydi. Ayaklarına koca koca tahta kunduralar giymiş, beline kocaman mavi bir önlük bağlamıştı. Kenarsız bir başlığın çevrelediği zayıf yüzü, kurumuş bir elmadan daha çok buruşuklarla doluydu. Kırmızı enteresinin kollarından da ek yerleri boğum boğum uzun uzun iki el sarkıyordu. Tahıl ambarlarının tozu, çamaşırlarının sodası, yapağlarının yağı... ...bu elleri öylesine kabuklandırmış, çatlatmış, nasırlaştırmıştı ki... ...temiz suyla yıkanmış olmakla birlikte yine de pis gibi duruyorlardı. Sonra sürekli iş yaptıkları için katlandıkları acıların küçücük bir ifadesi gibi aralık duruyorlardı. Manastıra kapanmış insanlarda görülen katı bir hal, yüzünün ifadesine ayrı bir özellik veriyordu. Bu fersiz bakışı ne bir keder ne de bir heyecan yumuşatıyordu. Hayvanlarla haşır neşir de olsa o da onlar gibi sessiz ve durgun olmuştu ilk ki kendisini bu kadar büyük bir kalabalığın ortasında görüyordu bayraklardan trampetlerden siyah giymiş baylardan genel meclis üyesinin nişanından için için üktüğünden ilerlemek mi kaçmak mı gerektiğini kalabalığın kendisini neden ettiğini jüri üyelerinin kendisine niçin gülümsediklerini anlamaksızın öylece duruyordu Bu yarım yüzyıllık kölelik anıtı ağızları kulaklarına varan bayların önünde böylece duruyordu. Genel meclis üyesi armağan kazananların listesini başkanın elinden almıştı. Gel bakalım saygıdeğer Katrin, Niköz, Elizabeth, Lerö dedi. Sonra bir elindeki kağıda Bir yaşlı kadının yüzüne bakarak babacan bir tavırla gel bakayım yaklaş şöyle diye yineledi.